الحمد Rabbil Alamin, العالمين Muttaqin, vlaudwan illa al-Zalamin. Ve salat ve selamü ala ashraf al-Imbeyab ve al-Mursaleen. ve taala عليهم ve alina ajmäyin. Allahum alemna bima yinfona ve yinfana bima alemtena. Fınnak ala ma taşaü gadir. Allahum azel İslam ve Müslümanin ve aqli kelime haq ve ya Ey bizim Allah'ımız sen bizleri yarattın varlığından haberdar ettin bizleri dünyada ve ahirette mesut kılman için bizlere bizden peygamber gönderdin Muhammedin Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi gönderdin o Resul-i Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 23 sene boyunca bizlere vahdaniyetten ibadiyetten ve kendisine ve sevgiden, saygıdan bahsetti ey Allah'ım. Resulü i Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayat boyunca ümmeti Muhammed ümmetini düşünerekten gecesini gündüzüne kattı, mücadele etti ve cihad etti senin uğrundan. Ey bizim Allah'ımız sen o sevgili Peygamber Efendimizin yolundan bizleri ayırma ya Rabbim. Evet, değerli kardeşlerim, bugün gene büyük bir sahabeden bahsedeceğiz. Bu sahabeyi Herkes tanır. Yani Beşik'teki çocuk Dile bile Dile gelse bu sahabeyi tanır. Bu böyle bir sahabeydi. Yıldızı parlayan, geleceğe güzel olan, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cemalini görmekle zek ve sefa alan bir sahabeydi. Ebu Hurayra ed-Dosi. Ebu Hurayra ed-Dosi kabilesinden Ebu Hurayra Hazretleri Evet bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin büyük sahabelerinden idi. Kendisi cahiliyette Müslüman olmazdan önce Abde Şems Abde Şems, Şems'in kolu olaraktan isimlendiriliyordu. İsmi buydu. Bu şekilde isim vermişlerdi kendilerine. Ne zaman ki Rabbil Alemin İslamiyeti buna ikram edince İslamiyetle müşerref kılınca bu kişiyi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi Mesmuk senin ismin ne dedi Peygamber Efendimiz buna Peygamber Efendimize de dedi ki Abdeşems Abdeşems benim ismim dedi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine dedi Hayır senin adın bundan sonra Abdurrahman olacak dedi Senin adın bundan sonra Abdurrahman olacak dedi Bunun üzerine hiç itiraz etmeden nam Evet ey Allah'ın Resulü benim adım Abdurrahman'dır bundan sonra diye buyurdu. Evet, annem babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Benim ismim bundan sonra Abdurrahman olacaktır diye buyurdu. Ancak kendi ekranları ve yaşındaki olan arkadaşları cahiliyetteyken iken, kendisine Ebu Hureyre diyerekten künye takmışlar idi. Bunun sebebi de şuydu. Kendisinin ufak bir kedisi var Bu kediyi nereye giderse gitsin götürürdü. Beraber taşırdı. Onu severdi. O kediyi gayet severdi. Bu sevgisinden dolayı da kendi akranları, arkadaşları Eba Hureyre, Hureyre'nin babası, Eba Hureyre, küdün, küçük kedinin babası diyerekten kendisine künye takmışlar idi. Ne zaman ki Müslüman olunca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu alışmış olduğu künyeyi Ebu Hureyre'ye gene aynı devam ettirmek için peygamber Efendimiz Ebu Hır Ebu Hır Hureyre Kedinin dişisi Hır erke Ebu Hır diyerekten peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hır diyerekten çağırırdı künyesini bunu koymuştu peygamber efendimiz Ve bunun üzerine Ebu Hureyre derdi ki Allah'ın Resulü bana Ebu Hır diyor Çünkü erkek, kadını, erkek dişindisinden daha hayırlıdır Bundan dolayı Allah'ın Resulü bana Ebu Hır diyerekten çağırıyor ve ben bununla da sevinç ve şeref duyuyorum diye buyururdu. Evet Ebu Hüreyra radıyallahu anhu Allah bundan ve hepimizden razı olsun. Tufeil bin Amr Dosi yakın akrabası olan, aynı kabileden olan, aynı kabileden olan Tufeil bin Amri Tufeil bin Amri eliyle Müslüman oldu. Müslüman oldu. Ve kavminde bu şekilde kaldı. 6 sene sonra 6 sene sonra Peygamber Efendimiz Medine'ye hicret edince Medine-i Münevvere'ye 6 sene sonra Peygamber Efendimizin Medinesine geldi. Medine-i Münevvere'ye geldi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Medine'ye gelmesiyle Medinesine gelmesiyle mescidinde hizmet eder idi ve öğrenir idi ve aynı zamanda imamlık yapar idi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e hizmet eder iken Medine-i Münevvere'deyken ilk geldiğinde çocuğu da yoktu. Hiçbir şeysi yoktu. Sadece bir annesi var idi. Annesi vardı. Sadece annesine beraber oturur kalkardı. O yaşlı annesine de durmadan İslamiyet'i telgin ettirmeye başlardı. Telgin ettirirdi. Ey annem! Ey benim gözüm nuru! Ey benim sevgili annem! Gel İslam'a gir. İslamiyet'i seç. Peygamber'i sev. Peygamberle beraber oldu yarakten Allah'ın Resulü'nün sevgisini annesine aşılamaya çalışırdı. Durmadan gayret ederdi. Bütün gayesi de oydu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme mescidinde hizmet etmek, eve geldikten sonra da tek pare olan annesini İslam dinine sokmak. Bütün gayesi buydu. Günlerden bir gün, günlerden bir gün gene aynen böyle İslamiyet'e davet ettiğinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hakarette buluna, bulucu bir söz laf etti. Söz etti annesi. Bunun üzerine çok ağladı ve üzüldü. Çok ağladı ve üzüldü. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna geldi. Ebu Hure radıyallahu anh Ma ya Eba Hureyre. Ey Ebu Hureyre niye ağlıyorsun? Seni ağlatan nedir? dedi. Sordu Peygamber Efendimiz Ebu Hureyre'ye. Ebu Hureyre dedi ki kendisi. Ya Resulallah ben annemi İslamiyet'e davet ediyorum. Her gün davet ediyorum. Ancak beni üzücü senin hakkında bir söz konuştu. Bu ise beni çok ağlattı ve üzdü. Ey Allah'ın Resulü. Ey benim Habibim sevgilim, Peygamberim elini kaldır dua et de Allah onun kalbine şefkat ve rahmet bıraksın da İslam'a girsin, Müslüman olsun diye çağrıda bulundu. Allah'ın Resulü Allah'ın Resulü elini kaldırdı ve Ebu Hüreyre'nin annesini ey benim Allah'ım İslamiyet'e girmesi için kalbine şefkat ve rahmet bırak diye dua etti. Peygamber Efendimiz'in bu duasından sonra Ebu Hüreyre eve geldi. Eve geldi kapıyı vurdu. Kapıyı vurunca kapı açılmadı. İçeriden bir sus su sesi geldi. Annesinin yıkandığını öğrendi. Annesi dedi ki İltezim-ül be kapıda biraz dur kapıyı açma dedi ey Ebe Hureyre, diyerekten bir sesle kendisine çağırdı. Onun üzerine elbisesini giydi annesi ve kalet dedi. Utkul şimdi gir ey Ebe Hureyre, şimdi eve gir dedi. Fedahaltı eve girdim. Açtıktan sonra fakalet dedi. Eşhedü en la illallah. Ve eşhedu Muhammeden abduhu ve Resuluh diyerekten kelime şahadeti şehadeti getirdi. Bunun üzerine çok sevindim. Sevindiğimde ne yapacağımı bilemedim. Aynı anda Allah'ın Resulü'nün huzuruna döndüm. Dün ağlıyor, ağlıyordum ama gülerekten döndüm. Gülerekten döndüm. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Ey Eba Hureyre dün ağlıyordun şimdi gülüyorsun ne oldu deyince. Ey Allah'ın Resulü sana müjdeler olsun. Senin duan Allah kabul eyledi. Annem İslam'a girdi, Müslüman oldu. Ve benim huzurumda kelime-i şehadeti getirdi. Ey Allah'ın Resulü dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çok sevindi. Ebu Hureyre'nin sevindiğine Peygamber Efendimiz sevindi. Çünkü Peygamber Efendimiz bütün sahabelerin sevgisiyle sevinirdi. Bütün sahabelerin üzülmesiyle de üzülürdü. Allah'ın Resulü böyle bir peygamberdi. Böyle bir rahmet sahibiydi. Evet annesi Müslüman oldu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzurundan ayrılmıyor Ebu Hureyre. Sanki kanı kanına karıştı. Demi demine karıştı Ebu Hureyre'nin. Peygamber Efendimiz'i görmeyince asla rahat etmiyor idi. Ve şöyle diyordu peygamberin hakkında. Ma reytu şey el emleha ve la sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberin Yüzünden güzel bir yüz göremedim Parla yüz bir göremedim Sanki güneş onun yüzünde üzüyor Yoruyor o şekilde görüyorum derdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Hem böyle hizmet eder Hem de Allah'a hamd ederdi Ve derdi ki ey benim Allah'ım Sana şükürler olsun ki Peygamber'e hizmet etmeyi bana nasip eyledin Bana İslamiyet'i nasip eyledin Bana İslamiyet'i nasip eyledin bana Kur'an-ı Kerim'i öğrettin. Bana Kur'an-ı Kerim'i öğretmekle peygamberin sohbetinde bulunmayı bana nasip eyledin der dua ederdi. Allah'a yalvarırdı. Allah'a gönlünü açardı. Ey benim Allah'ım aynı zamanda, aynı zamanda beni ilimle müşerref eyledin diyerekten Allah'a geceli gündüzü yalvarırdı. Niçin yalvarmasın? Çünkü dinlerin en nafsalı olan o güzel dini seçmişti. Peygamberlerin efendisi olan peygamberin sohbetinde bulunmuştu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cemalına bakaraktan ondan almış olduğu O güzel ilimlerle hayatını hayatını nurlandırmaya başlamıştı. Evet böyle bir kişiydi. İlme çok önem veriyor idi. İlme çok önem veriyor idi. Hatta şöyle diyor Zeyd bin Sabit radıyallahu anh Allah razı olsun. Ben ve bir kişi Yanımda da yanımda da Ebu Hüreyra Üç kişi beraberdik. Bir yerde oturuyorduk. Dua ediyorduk, zikrediyorduk. O sırada Allah'ın Resulü geldi yanımıza. Peygamber Efendimiz gelince hepimiz ayağa kalktık. Oturun dedi. Oturduk. Geldi ortamıza oturdu Allah'ın Resulü. Sustuk Peygamber Efendimiz yanında. Fakale dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: "Udu ila kuntum fihi." Daha önce ne yapıyor iseniz, aynı duaları, aynı zikirleri yapınız dedi. O zaman Zeydü Sabit diyor ki, ben elimi kaldırdım, dua ettim. Benim duama Allah'ın Resulü amin dedi. Benim arkadaşım da dua etti, ona da amin dedi. Ondan sonra Ebu Hüreyre ellerini kaldırdı, ellerini kaldırdı, dua etmeye başladı. Ve duasında şöyle dedi, Allahümme ey benim Allah'ım es <Sessizlik> es'eluke senden istiyorum. Ma'seleke <Sessizlik> sahibay. Bu akar iki arkadaşım ne istemiş ise aynısını senden istiyorum dedi. Ve ekledi üzerine de veseluke <Sessizlik> ilmen la yunsâ. Asla unutulmayacak da bir ilim istiyorum diyerekten bunu da ekledi. Bunu dekledi duasına. Fakal aleyhi salatu vesselam Allah'ın Resulü amin diyerekten onun duasının kabulünü istedi. Faqulna dedik ondan sonra ve nahnu neselullah la Ey Allah'ın Resulü, bunun yaptığın duanın aynısını biz de istiyoruz. Bize ey Allah'ım, unutulmayacak bir ilim ver diye dua ediyoruz deyince fakal resûlü resulü peygamber Efendimiz buyurdu. Sabaka kun el gulamud davsi. Davsi kabilesinden olan bu kişi sizi geçti ileri diyerekten buyurdu. Bu kadar bu kadar ilme önem veren bir kişiydi Ebu Hurere radıyallahu anhu. Evet Ebu Hureyre radıyallahu anhu. Bununla beraber bununla beraber herkesi severdi. Herkesi takdir ederdi. Herkesin hizmetinde koşardı. Herkese herkese elinden geldiği kadar elinden geldiği kadar yardım etmeye çalışır idi. Evet Ebu Hureyre böyle bir kişiydi. Nefsine ne seviyorsa başkasına da aynısını sever idi. Günlerden bir gün, günlerden bir gün, evet pazar yerine vardım Medine-i Münevvere'de. Baktı ki herkes alışveriş peşinde. Onlar o şekilde gördü. Kimisi alıyor, kimisi satıyor, kimisi geliyor, kimisi gidiyor. Onların başında durdu ve kâle dedi, Ma âcezekum yâ ehlel medine. ''Ey Medineler ne kadar aciz insanlarsınız sizler, ne kadar kendinize önem vermeyen insanlarsınız'' deyince, dediler ki, Rumara, Rumara râite min azzine ya ebâ hurayra'' ''Ne gibi azzimizi gördün, aciziyetimizi gördün de bize bele diyorsunuz'' dediler. Bunun üzerine fakale dedi ki ''Mirasu Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem yukasem ve entüm Hauna ''Allah'ın Resulü'nün mirası taksim ediliyor, sizler de buralarda uğraşıyorsunuz'' diye onlara seslendi. ''Ela tezhebûne'' getmiyor musunuz? ve ''Vetehuzûne nasibekum ''Peygamberden kalan mirası almak için niçin getmiyorsunuz?'' deyince ''Alu'' dediler ki ''Ve eyne huve ya Ebu ''Nerede peygamber ve peygamberin mirası nerede?'' dedi. Dediler. Kale dedik fil mescit. Mescitte gidip alacaksınız peygamberin mirasını. Orada onu göreceksiniz. hepsi çıktı. Mescide vardılar. Mescitte hiçbir şey göremediler. Ebu Hüreyre'ye döndüler. Dediler ki ya Ebu Hüreyre. Baktık ki mescitte hiçbir şey tahsim edilmiyor. Hiçbir şey yok. Peygamberin mirası yok. Deyince onlara söyle dedi. Eumaraytum fil mescid ahaden Mescitte hiç kimse görmedin mi mescitte? Talu gördük dediler. Gördü ki bazıları namaz kılıyor. Bazıları Kur'an-ı Kerim okuyor. Bazıları Allah'ı zikrediyor. Bazıları helaldan haramdan bahsediyor. Bunları gördük dediler. Fekale dedi ki Veyhakum. yazıklar olsun sizlere. İşte Allah'ın Resulü'nün mirası budur. Ben bunu kastettim. Gidi bunu alın diye sizlere seslendim. Ey Allah'ın Resulü'nün sahabeleri diye buyurdu. Evet Ebu Hureyre bu kadar ilme önem veren bir kişiydi. İlme önem verdiği gibi kendisi de kendisi de fakirdi. Sıkıntı çekerdi. Başkaları gibi refah içerisinde yaşamazdı. Çünkü onun yegane gayesi ilim öğrenmek, ilim peşinden koşmak, insanları ihya etmekti. Evet günlerden bir gün ben bir yerde oturdum diyor Ebu Hureyre. Çok acıkmıştım. Yiyecek bir şeyim yoktu. Sahabelerinden bazıları önümden geçiyor. Onlara bana dedim ki yahu bir tane bir ayet-i kerime öğretiniz falan diyerekten onlara seslendim. Oysa ki onların öğreteceği ayeti ben biliyordum. Belki beni evine götürür de bana yemek verirler. Bunu kastediyordum diyor. Ebu Hazreti Ömer önümden geçti. Aynı çağrıyı yaptım. Bana bir şey demedi. Ebu Bekir önümden geçti. Ey Aba Bekir bana şu ayet-i kerime hakkında bir şeyler verdi, ver dedim. O da hakeza bana bir şey demedi günle. Bir müddet sonra Allah'ın Resulü önümden geçiyordu. Allah'ın Resulü beni gördü. Yanıma geldi. Ey Eba Hurayra, benimle beraber bu eve gideceğiz dedi. Eba Hurayra, Peygamber Efendimizin peşine takıldım. Allah'ın Resulü'nün evine gittim. Allah'ın Resulü, Allah'ın Resulü bir bardak içerisinde süt gördü. Süt gördü. Ailesine dedi: ''Ey Ayşe bu süt nereden geldi bana?'' deyince dedi, ''Ey Allah'ın Resulü, felence kişi sana hediye göndermiş, bu süt ondan geldi.'' dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu görünce bana dedi ki, ''Ey Ebu Hureyre, ehl yanına git, onların hepsini al getir buraya.'' diye buyurdu. ''Ben gidiyorum ama üzerekten gidiyorum, yahu keşke sütten biraz içsem de ölmesem idi.'' Diyerekten gidiyorum. Bu süt kime yetecek? ehl Sufa'ya mı yetecek? Peygamber'e mi yetecek? Bana mı yetecek diyerekten. Böyle sorhana sorhana gidiyorum diyor. Gittim ehl Sufa'yı. Aldım getirdim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna. Hepisi oturdu. Hepimiz onun cemalına bakıyoruz. O allah Resulü'nün ne yapacak diye. O sırada Huzya Eba Hureyre. Ey Eba Hureyre şu sütü al onlara dağıt içsinler dedi diyor. Aldım teker teker hepsine verdim. İçtiler. İçtikten sonra geriye kalanı getirdim. Peygamber Efendimiz'e sundum. Peygamber Efendimiz dedi ki Bakite ene ve ent Bakit ente ve ene ve ent Sen ve ben kaldım. Ey Eba Hureyre içmeyen dedi diyor. Bunun üzerine kultu dedim ya Sadakta ya Resulallah. Evet sen ve ben kaldım sadece içmeyen. Kale dedik feşrab Bana iç dedi. feşeriptü içtim. Süme kale işrab Feşeribdü içtim. Ve maazale her zaman bana diyor işrap işrap işrap diye bana teklifte bulunuyor Allah'ın Resulü. Sonunda dedim ki ya Resulallah içecek yerim kalmadı. Tamam ben doydum dedim diyor. Bunun üzerine geri kalanı da Allah'ın Resulü aldı içti diyor. Ebu Hureyre böyleydi. Ebu Hureyre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evindeki sütleri bu şekilde eshab sufaya Suffa'ya dağıtırdı. Onları bu şekilde okşardı. Hizmet her şeye var idi. O zatın. Evet. Kendisi üzülmüştü. Süt pek hazırdı. Ama bilmediği bir şey vardı ki bu süt Allah'ın Resulü takdim edecek. O verecek. Bu süt artacak. Bu süt herkese yetecek. Bunu bilmiyor idi. Bunu gözüyle görünce içtikten sonra ay Allah'ın Resulü içecek yer kalmadı. Ben doydum deyince o büyük sahabenin sözü üzerine Allah'ın Resulü o geriye kalan artık sütü aldı kendisi içti o mübarek ağzıyla. Evet değerli kardeşlerim bu zat böyleydi. Bu zat bu şekilde hizmet ederdi. Bunun tevekkül oldukça fazlaydı. Bizler de işte Müslüman olaraktan Ebu Hureyre'lerin yolunda yürüsek. Bizler de o resul Efendimiz'i onun gibi sevsek. Her gün kalbimizde yeşermiş olsa onun sevgisi. Onun sünnetini var gücümüzle ihya etmiş olsak her şey bizler için bereketli olur. Her şey bizler için güzel olur değerli kardeşlerim. Evet bunun üzerine daha sonra Ebu Hureyre evlendi. Çocukları oldu, zengin oldu ve kendisi mal sahibi oldu, mülk sahibi oldu. Ama bununla beraber Ebu Hureyre'nin varlığından, şeklinden hiçbir şey değiştirmedi. Aynı Ebu Hureyre, aynı sevgiyle, aynı muhabbetle, aynı hizmetle devam etti. Evet, kendisi şöyle diyor. Neşe'tü Yetimen, yetim büyüdüm diyor. Miskin olaraktan Medine-i Münevvere'ye hicret ettim diyor. Bu sıra Binti Gazvan, Gazvan'ın kızı yanında hizmetçi diyor. Ona hizmet ediyordum diyor. İnsanların develerini götürüp getiriyordum diyor. Daha sonra Allah beni o bu sırayla da everdi diyor. Hizmet yapmış olduğum bu sırayla da Allah beni everdi diyor. Beni diyor imam etti diyor. Bana ilim verdi diyor. Ve beni peygambere hizmetçi kıldı diyor. Ey benim Allah'ım sana ne kadar şükredersem gene de azdır diyerekten Allah'a bir beyan ediyor. Evet Ebu Hureyre radıyallahu anhu. Muavveye bin Ebu Süfyan tarafından Medine-i Münevvere'ye birkaç defa da vali tayin edildi. Bu zat Medine-i Münevvere'ye Ebu Süfyan, Ebu Bini Ebu Süfyan, Muavveye bin Ebu Süfyan tarafından da Medine-i Münevvere'ye birkaç defa veli, vali tayin edildi. Evet. Bunun üzerine Medine-i Münevvere'de vali oldu. Vali oldu. Evet kendisi, kendisi Ebu Hurayra radıyallahu anh'u kendisi alim olduğu gibi başkalarını da alim olaraktan alim olmasını arz ederdi. Geceleri yatmaz, günüzün olu sutar idi. Gece yarısı çocukları sesler, gecenin son üçte, üçte birinde de kızını sesler idi. Hem gecesi ibadetle geçer, hem de günüzü ibadetle geçer idi. Oysa ki bu kişiler, bu kişiler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin her zaman mübarek cemalına bakaraktan o mübarek cemağlarına bakarak zevse kasıfa alaraktan, o günleri öyle değerlendiriyor idi ama günüzlerini de ibadetle, gecelerini de ne yapar? ibadetle devam ettiriliyor idi bu kişiler. Evet kendisi, kendisi ibadetini böyle devam ediyor idi ve gecesini gündüzünü böyle devam ediyor idi. Evet kendisi günlerden bir gün hizmetçisi kendisine hakarette bulundu, hakarette bulundu. Elinde bir Çubuk kaldı, vuracak idi. Sonra durdu çubuğu elinde. Dedi ki kıyamet günü Allah'ın kısasından korkmasam bunu sana vururdum dedi. Şimdi ise ben seni Allah için satıyorum. Allah için diyorum, bağışlıyorum. Bunun mükafatını Allah bana verecektir dedi. Ve bunun üzerine bunun üzerine elinde bulunan kölesini azat etti. İzhebi fe entehut. Seni ben Allah için bağışlıyorum. Seni ben Allah için bağışlıyorum. İtk ediyorum. Hadi sen git. Sen hür ve özgürsün diyerekten buyurdu. Evet. Kendisi böyleydi. Kendisi böyleydi. Ve kanet ibnetuhu tekulülehu Kızı ona diyordu kızı. Ey baba arkadaşlar beni kırıyorlar ve diyorlar ki niçin? Annen baban sana altın gümüş almıyorlar diye söylüyorlar idi. Beni kınıyorlar deyince onlara diyordu ki, ona diyordu ki Yabnete, ey kızım onlara söyle ki kıyamet gününde Allah'ın ateşinden benim dedem benim babam korkuyor bundan dolayı bana ziynet eşyesi almıyor diye söyle dedi evet Ebu Hureyre cümli değildi gayetin, gayetin evlatlarına çocuklarına etrafına herkese malını saçan bir kişiydi ancak kendisinin takvalığından dolayı da kızına bu sözü söylemişti Evet Mervani bile Hakem Büyük bir zatıdı Günlerden bir gün buna yüz bin dinar gönderdi Yüz bin dinar gönderdi Bunu deniyor idi Ertesi günü kız hizmetçisini gönderdi Dedi ki Git Ebu Hureyre'ye söyle O altınları ben yanlışlıkla kendisine gönderdim Başkasına vermem gerekiyor idi Gitti dedi ki böyle böyle Mervani Bili Hakem Bunu yanlışlıkla sana göndermiş başkasına verilmesi gerekiyormuş deyince dedi ki Ebu Hureyre hayva hayva ona bana gelen yüz bin dirhemi ben hemen herkese sadaka verdim kendisine aynen böyle söyle dedi ve söyle ki eğer malda benim bir hissem varsa benim hissemi de alsın o yüz bin doların yüz bin dinarın yerine saysın diye buyurdu evet kendisi böyle idi Kendisi bu şekilde iyiydi. Kendisi gayetin hakkı sever, hakka tabi olan bir kişiydi. Hayatta oldukça memnundu. Çünkü hayatı hak uğruna çalışıyor idi. Evet değerli kardeşlerim, her gün evden çıkarırken annesinin yanına gider idi. Annesinin duasını alır idi. Ve şöyle derdi, Esselamu Aleykümme, Ey benim annem, Allah'ın selamı, rahmeti senin üzerine olsun derdi. Annesi de şöyle derdi. Esselamu aleyke ve rahmetullah ve berekatu. Ey benim oğlum, selam ve sevgi, rahmet senin ve benim üzerime olsun derdi. Rahimekallah kema rebeteni sagiran. Ey anne sen beni küçüyken büyüttün. Allah sana rahmet eylesin derdi. Annesi de derdi ki, Rahimekallah kema rebet kema berreteni kebira büyüklüyken de bana rahmet ediyorsun acıyorsun Allah da sana rahmet eylesin ey oğlum derdi. Her sabah bunu yapardı. Kendisi Ebu Hurerara da vallahu anhum. Evet, günlerden bir gün iki tane kişi gördü. Yolda gidiyorlar idi. Baktı ki birisi birisinden daha küçük. Ona yaklaştı. Bu senin neyin olurdu? Bu benim babam olur dedi. Bu benim babam olur dedi. O zaman şöyle dedi o küçüğe. Madem ki senin babal ise ''Babayın ismiyle çağırma, ona güzel bir isim bul, babayın önünde yürü, yürüme, O onun arkasında yürü, baban oturmadan da asla oturma, hürmetkar ol.'' diyerekten babasına bu şekilde eylik yapmasını nasihat etti. Evet Ebu Hure radiyallahu anh hastalandı, hastalandıktan sonra ağlamaya başladı. Ve deli der, dediler kendisine ma yüpki ke yabahurayra seni ne ağlatıyor niçin ağlıyorsun deyince fakare dedi ki ema epki ala dunyakum her hâ ala haza ben bu dünyanıza ağ ağlamıyorum ben bu dünyanıza ağlamıyorum. ''Velakin lakin epki libudis sefar ve qilleti zat azım azım çok az yolum çok uzak ben o yola çıkıyorum onun için ağlıyorum dedi. Ve yolun sonundayım. Acaba beni bu yol cennete mi götürür, cehenneme mi götürür? Cehenneme mi götürür? Ben onun için ağlıyorum. Ey benim dostlarım, kardeşlerim diye buyurdu. Fakat Adem Mervan ibn Hakem Mervan ibn Hakem hastalığında ziyaret etti. Fakale ona söyledi. Allah ya Ebu Hurayra. Ey Ebu Hurayra, Allah sana şifalar ihsan etsin deyince fakale dedi ki Allah'ım ey benim Allah'ım. Ebu Hürer'e diyor: "İnni uhibbu likayeke Seninle karşılaşmamı seviyorum. Fa ahbibu ey benim Allah'ım. Benim, karş benim seninle karşı karşılaşmamı da sen sev benim Allah'ım. Va'cill fihi bu karşılamamda, karşılaşmamda acele yap ey benim Allah'ım." diyerekten dua etti. Feme kadir yuğader Mervan. Mervan oradan ayrılmazdan önce Baktı ki Ebu Hureyre hayatını Rahman'a teslim etmiş. Rahimallahu Ebu Hureyre, Ebu Hureyre'ye Allah rahmet eylesin. Rahmeten vasıya ona bolca rahmet eylesin. Fakat hafıza müslimin, Müslümanlar için... 1609 hadis ezberlemiştir. 1609 hadis ezlenmiştir. Belki tahdidini Allah bilir daha fazla da olabilir. Evet böyle bir kişiydi, böyle bir zatıdı Kıyamete kadar bizler, bizlerden gelen dünyanın ömrü oldukça Ebu Hureyler'in ismi anıldıkça, Abdurrahman diyerekten anıldıkça, Ebu Hureyde diyerekten anıldıkça herkes ondan Allah razı olsun dua edecektir. Herkes ameliyle. Bu dünyada müşerref olduğu gibi ahirette de elbette ki ameliyle müşerref olacaktır. İşte kişi ölür, ameli kalır. Kişi gider, sevgisi kalır. Kişi gider, yaptığı eserler hayırsa hayırla anıldırır. Eğer Allah korusun şer ise şerle anıldırır. Ondan dolayı değerli kardeşlerim, Ebu Hureyre'te olan aşk ve heyecanı Allah bizlere de nasip eylesin. Allah lütfüylesin ihsan eylesin ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ala seyyidine Muhammed ve ala ala, ala seyyidine Muhammed Güzel. Allah hepimizden razı olsun inşallah